Fikri takip Yazarlarıyla toplumsal tarihte geçen ay Hazırlayan ve sunanlar Peri Efe ve Ahmet Akşit Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız bir kez daha. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşid. Bu canlı olarak yaptığımız ikinci Fikri Takip olacak. İlkinde ben yalnızdım. Bu sefer şansıma kalabalığız. Ee, yayın sırasında muhtemeldir ki acemelimizden kaynaklanacak her türlü aksaklık için şimdiden e, affınıza sığınıyoruz. Geçen program Osmanlı'da zaman konusunu Özgür Türesay ve Gülsün Güvenli ile konuşmuştuk. Aynı zamanda her iki konuğumuz da Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğundan başlarına gelen yangın felaketinde konuştuk. Bu programı radyonun internet sayfasından bulabilirsiniz. Bugün Sarodadyan'ı ağırlıyoruz ikinci kez. Ee, toplumsal Tarihin 230. sayısında e, yer alan Müşir Dili Fuat Paşa ile ilgili yazısını konuşmak üzere. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sarı Bey hoş geldiniz. Sarı Dadyonu esasında dinleyicilerimiz tanıyor. Ee, toplumsal Tarihin 225. sayısında Kazez Artin Amira Bezciyan adlı makalesiyle kendisini yine açık radyoda ağırlamıştık. Ee, bu sefer Toplumsal Tarihin 230. sayısında e, Peri'nin dediği gibi... E, Müşür Deli Fuat Paşa. 4 devre şahitlik etmiş bir Osmanlı Paşası. E, konumuz esasında başlıklar anlaşılmıştır. E, Deli Fuat Paşa'nın e, kısa bir biyografisi. E, şimdi makaleye girersek yavaş yavaş. E, hemen dinleyicilerimize e, Fuat Paşa kimdir, hangi dönemde yaşamıştır? E, Nereldir, babası kimdir? Nasıl bir kariyeri olmuş? Böyle başlayalım isterseniz. Fuat Paşa'nın ailesi esasında çerkez bir aile hı hı. ama Osmanlı'nın yani 17. yüzyıldan beri İstanbul'da varlığını devam ettiren bir aile. Müşri Fuat Paşa'nın babası da bir asker. Ee, 1793'te dünyaya gelmiş İncir Köylü Hasan Refet Paşa. Hasan Refet Paşa 1835'te Mısır ordusuna katılmış ve pardon 1839'da Mısır ordusuna katılmış ve Sudan valisi tayin edilmiş. Müşir Fuat Paşa da 1835'te dünyaya gelmiş İstanbul'da fakat babası 39'da Sudan valisi olunca babasıyla beraber Mısır'a gidiyor ve bütün eğitim hayatı boyunca Mısır'da e, yine Mısır'da işte Abbasiye askeri mektebinden mezun oluyor e, süvari zabiti olarak ve albay mertebesine kadar yükseliyor Mısır ordusu içinde. Daha sonra 1872'de Sultan Abdülaziz döneminde tekrar yine İstanbul'a geliyor. Osmanlı ordusunda yer alıyor. Yine aynı şekilde albay mertebesinde. Daha sonra 1876'da Mirliva rütbesine yükseltilip paşa oluyor. Sultan Abdülhamit döneminde özellikle çok aktif bir rol oynuyor. Ama dediğim gibi yani makalenin de başlığında anlatıldığı gibi çok uzun bir ömrü var ve Cumhuriyet devrine kadar yaşıyor. Peki bu deli ünvanı nereden geliyor? Deli ünvanı konusunda iki tane şey an, anlatı var. Söylenti var. Ee, bir tanesi 1876'da bu Karadağ isyanlarını bastırırken hı hı. işte elindeki çok küçük bir birlikle karşısındaki işte büyük bir orduya saldırmasından dolayı işte hı hı. onlara kafa tutmasından dolayı deli denildiği söyleniyor. İkincisi de ailenin anlattığı bir anekdot var. Onların anlattıklarına göre 1878'de Rus ordusu Yeşilköy'e geldiğinde Fuat Paşa işte derme çatma bir askerden şey kurmaya çalışıyor. Bir müdafaa hattı tesis etmeye çalışıyor. E, ve Rus ordusunun karşısına çıkıyor. Grandük Nikola da işte şeye ya San Petersburg'a bir telgraf çekmiş. Burada işte bir deli var bize karşı <gülüyor> durmaya çalışıyor diye. Ailesi de işte lakabım buradan kaldığını söylüyor. Bir, yani müşhir Deli Fuat Paşa sonucu evet. itibariyle bu müşhir ünvanını hangi askeri faaliyetler sonucu alıyor? bu Rus savaşından evet, sonra Osmanlı demeyse... Rus savaşından sonra çünkü Osmanlı Rus savaşında işte Osmanlı ordusu birçok cephede kaybederken şey bile Gazi Osman Paşa Hı -hı. bile esir düşerken Deli Fuat Paşa e çok büyük bir şey kazanıyor. E Elana cephesinde Hı -hı. Bulgaristan'daki Elana mevkiinde çok büyük bir başarı kazanıyor. Rusları geri püskürtüyor ve Rusların bütün mühimmatını ele geçiriyor. Ondan sonra zaten bir milli kahramana dönüşüyor ve işte Deli Fuat Paşa'nın yanında Elena Kahramanı Fuat Paşa'da denilmeye başlanıyor. İstanbul'da onun adına işte çok büyük şeyler düzenleniyor. Kutlamalar düzenleniyor onun zaferi adına. <gülüyor> Bundan sonra müşir ünvanına. Bundan orası. sonra da evet müşir rütbesine yükseltiliyor. Müşir rütbesine yükseltiğinde de daha 43 yaşında. Yani 43 yaşında askeri hiyerarşinin en tepesine kadar çıkıyor. Yanılmıyorsam şöyle bir hikaye vardı galiba değil mi? Babası kendisinden sonra evet, müşür evet. oluyor da evet. böyle bir... <gülüyor> Fuat Paşa 43 yaşında müşür oluyor. Kendisi müşür olduğunda babası hala ferik rütbesinde. Ve Fuat Paşa şeye girdiğinde, odaya girdiğinde babası ayağa kalkıp selam dururmuş. Rütbesi kendisinden daha yüksek olduğu için. Fuat Paşa da işte çok şey yaparmış bu duruma, çok üzülürmüş. Hatta bir keresinde babasını öyle demiş. hani Ya size de müşür rütbesi verilsin veya benim rütbem <gülüyor> düşürürsün diye. <gülüyor> Yani ailedeki yararşiyle e, askeredeki yararşi bir şey problemli hale gelmişti. Şimdi, <gülüyor> Şimdi bir müzik arası veriyoruz galiba değil mi? E, arasından ziyade e, durumun altını çizen bir, e, olacak yani, altını çizen bir e, parça seçtim. Şöyle yani esas olarak biliyorsunuz programda konuştuğumuz konuya bir de müzik açısından yaklaşmaya çalışıyoruz. Müziğin işte dinlendirme, ara verme, yenileme özelliğini çok da göz önünde tutmadığımızı fark etmişsinizdir şimdiye kadar. Sizin de dediğiniz gibi epey uzun bir hayatı var. Yani hı hı. işte 35 1931 arasında evet. ciddi bir süre. Ee, ben de bu e, müşri değil, Fuat Paşa'nın keşke besteleri olsaydı, çalsaydım. <gülüyor> <Erselak 'i. gülüyor> Şikayetim. E, arkasındaki e, hayatındaki önemli durakları bir de müzikle e, vurgulamak istedim bu sefer. Şimdi, hemen şimdi şeyi konuştuk, 93 albini konuştuk. Malum işte Tuna cephesi, Gazi Osman Paşa. Şimdi tabii Gazi Osman Paşa ve Plemne Marşı. <gülüyor> Bu müziğin belirsizliği var, kökeniyle ilgili belirsizlik var benim anladığım. Bir tanesi bir Ermeni halk müziğinden, yani bir iddia o, bir iddia bir seferat halk müziği olduğu, yahut İbranice sözlerle de söylendiği ve dönemin Osmanlı bando ve orkestra şefi Mehmet Ali Bey tarafından ...dinlenip marş şeklinde tekrar... ...uyarlandı gibi bir iddia var ama... E, ...bir başka diskte... ...bestecisi Mehmet Ali Bey olarak gözüküyor. E, şimdi çalacağım... ...Plevne Marşını çalacağım. E, şimdi çalacağım parça Macaristanlı Keçkeş ...topluluğunda. Ancient Turkish Music in Europe albümünden... ...1984'te yaptıkları. E, Orada kitapta... Yani pardon albümdeki iddia da... ...17. yüzyıldan bir parça olduğu... ...ve bir aşk şarkısı olduğu esas olarak... Ve ondan sonra marşa dönüştüğü Keçkeş toplumundan dinliyoruz Tuna Nehri. Osman paşa ninkulunda ben bin buğüten patladım Osman paşa ninkulunda ben bin buğüten Dur dostunuz eee yanına konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal Tarihin 230. sayısında yer alan Müşir Deli Fuat Paşa makalesiyle. Şimdi eee Abdünamidle çok böyle hem gergin hem Hı -hı. de e, hayli yakın olduğunu anladığım bir ilişkisi var. Hı -hı. İsterseniz ben tabii önce yakınlaşıyorlar. Bu güveni nasıl sağlıyor? E, hangi dolayımla sağlıyor aslında? Hı -hı bu güveni nasıl sağlıyor. E, Atif Hüseyin Bey'in hatıralarında Sultan Abdülhamit sürekli bundan bahsediyor ve diyor ki hani e, herkes diyor beni bazı icraatlarımdan dolayı işte çok eleştiriyorlar. İşte o, malum o İttihatçıların öne sürdüğü şeyler. E, ama diyor ben kimse diyor şunu düşünmüyor ki diyor ben diyor 1878'de tahta çık 1876'da tahta çıktığımda diyor etrafımda kimseyi bulamadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bir don, ne diyor donanımlı bir idareci vardı ne donanımlı bir asker vardı ondan sonra sadece diyor etrafımda diyor bir Fuat Paşa vardı diyor. Hı -hı. Ve diyor ben bu 78'de Ruslara karşı olan savunma hattını oluşturmamda falan işte hep şeyden e, Fuat Paşa'dan yardım aldım diyor. Her şeyi Fuat Paşa ile birlikte Hı -hı. yaptım diyor. Evet. Bir de aynı zamanda şey de öğreniyoruz sizin yazınızda Fransızcayı çok iyi bildiğini söylüyorsunuz evet. ve de zaman zaman konuşurken araya Fransızcalar karıştır, karıştırarak galiba evet. konuşuyor. Yani bu hem bu Fransızcayı nereden öğrendiğini merak ediyorum hem de herhalde bu Abdülhamit de sadece askeri olarak değil de diplomatik, diplomatik ilişkilerinde de galiba de, değil evet, mi? kullanıyor. Ee, Fransızcayı nerede öğrendiğinden emin değilim açıkçası. Hı hı. Hani onu herhangi bir kaynakta rastlamadım ama bütün kaynaklarda yani onu birebir tanımış insanların söylemlerinden Fransızcayı Fransız aksanıyla konuştuğu hı hı. söyleniyor. Ve şeylere baktım. Kendisi ayan azası olduğu için meclisi ayan zabıtlarına baktım. Hı hı. Orada da sürekli bütün konuşmalarında Fransa'ya referans veriyor. Yani Fransa esasında çok iyi bildiği anlaşılıyor. Ve böyle sürekli Fransızca üzerinden bazı tartışmalar gidiyor. Mesela bir konuşmaya rastlamıştım. ...şeyi vergilerin düzenlenmesi hususunda bir tartışma var. Aya azalarından bir tanesi Fransızca bir laf ediyor. Müşri Fuat Paşa hemen söz alıyor efendim Fransızca da o öyle denmez şöyle denir diyor. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> ve uzun bir müddet bu kelime üzerinden meclis ayanda bir tartışma sürüyor. <gülüyor> ve şeyi kapatmak zorunda kalıyorlar. <gülüyor> Gür, oturumu kapatmak zorunda kalıyorlar. Kim yani, attı diye sorasınlar. <gülüyor> yani biraz da belki öyle bir dönem herkes Fransızcasını göstermek Tabii var. Tabii bir var. de o var. <gülüyor> Hiç şeye rastladınız mı? E, Fransızca yazılı bir şeysine. Yok Fransızca yazılı hiçbir şeysine rastlayamadım. Bu e, Ruslarla yani Abdülhamit'in Ruslarla diplomatik ilişkisini sağlarken epey bir e, <gülüyor> rolü var anladığım kadarıyla. Tabii. Siz bayağı şeyde yani nişanlar bile Fuat Paşa'nın eliyle verildiğini. Tabii verildiğine... Fuat Paşa'nın eliyle veriliyor. Rus Çar'ı işte her sene ta, şey için e, yazı geçirmek için Kırım sahiline indiğinde... Kırım'da hala Osmanlı'nın işte sözde bir şeyi var bir söz hakkı var ve hı hı. işte Osmanlı sınırına yakın bir mevkiye geldiği için her sene Sultan Abdülhamit Çar'a hoş geldiniz demek üzere bir heyet gönderiyor. Hı hı. Bu heyetin başkanlığını da Fuat Paşa'ya veriyor. Şimdi kaynaklarda genel, genel olarak şey diyor işte Frans, Fuat Paşa'nın Fransızcası çok iyi olduğu için Fuat Paşa işte bu göreve seçiliyordu falan ama işte şey de olabilir yani Osmanlı Rus Harbi'nde başarı kazanmış tek kumandan Fuat Paşa. Hı hı. Rusları çok büyük bir bozguna uğratmış. Yani bunun belki psikolojik bir nedeni de olabilir. Hı hı. Yani Fuat Paşa bu fonksiyonu nedeniyle de bu heyet başkanı olarak seçiliyor hı hı. olabilir. Hı hı. Ve her sene dönüşünde de şey üzerine bir rapor hazırlıyor. Ee, işte Çar'la görüşmesi üzerine işte Rusya'daki izlenimleri gözlemleri hakkında hı hı. da bir lahiye hazırlayıp Sultan Abdülhamid'e veriyor. Hı hı. Bir başka konuya geçsek ee, zengin bir adam anladığımız kadarıyla <gülüyor> Fuat Paşa hem kendi zenginliği var hem de bir de aileden gelen bir evet. zenginlik var bu zenginliğin kaynağı nedir? Bu zenginliğin kaynağı nedir? Babası Sudan valisi olduğu için Mısır'da ailenin çok büyük şeyleri var, e, mülkleri var. Oralardan bayağı bir geliri var. Onun dışında Sultan Abdülhamid kendisine e, birçok şeyin imtiyazını veriyor. Başta maden imtiyazları olmak üzere işte Nef Borasit madenlerinin imtiyazları var. Yine İstanbul'da birçok kendisine mülkler tahsis ediliyor. Oralardan topladığı kiralar var. E, Fuat Paşa anlatılana göre bayağı zevkine çok düşkün ve eli çok açık bir kimseymiş. Ondan sonra... Yani esasında böyle devamlı elinde tuttuğu bir para yok. Sürekli geliyor ve gidiyormuş anlaşıldığı kadarıyla. Ben yazıdan anladığım birden fazla köşkü var galiba evet. değil mi? Bunlar hangileri? Çubuklu'dan. Yani Bir tane Çubuklu'da bir köşk var. Bir tane Fenerbahçe'de bir köşk var. Hatta yakın zamana kadar Fenerbahçe'deki köşkün olduğu sokağın adı hala Fuat Paşa sokaymış. Ama daha sonra Ayanoğlu olarak değiştirmişler. Bir de esas e, vefatına kadar yaşadığı İstinye'deki yalısı var. O yalıyı da bugün hala ayakta Karadeniz Ekonomik İşbirliği kullanıyor. Duruyor mu bu şey, köşklerin hepsi biliyor musunuz? Yani bir Fenerbahçe duruyor, durmuyor. Öyle ee, mi Fenerbahçe durmuyor? Çubuklu'da durmuyor sadece İstinye duruyor. Hı hı. Bu, ...şimdi konuşurken aklıma şöyle bir şey de geldi. Servetin bir kısmı Mısır'dan ya... Evet. ...o e, diyelim... E, ...sultan şey yapacak... ...herhangi bir konudan dolayı yetişecek. Hı hı. E, Türkiye'deki malları müsaadele olsa bile... Hı hı. Mısır, ...Mısır'dakini şey yapamaz... ...onu elleyemez Sultan Tabii, O dönemki siyasi... Evet. E, ...yani... ...şeyin oradan bir... ...para akmaya, servet akmaya devam edeceğinden... ...sanki sultan karşısında da... Öyle bir ...dik durmak var. için bir olanak gibi geldi bana... Yani aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Şimdi bir yandan Abdülhamit'le olan yakınlığı anlaşılan ekonomisine de epey yansıyor. Yani epey yakın. Fakat bir yandan da yazınızdan da anladığımız kadarıyla Abdülhamit'in yönetimini eleştirmekten de çekinmiyor. Evet. Şimdi orada bir mesela verdiğiniz bir örnek var dikkatimi çekti. İşte Eylül 1896'da İstanbul'daki Kürt ammaların Ermenilere saldırması. ...nı engelliyor. Evet. Hem de bayağı yani zor kullanarak bayağı, engelliyor. Bayağı evet, şiddetli an, bir şekilde engelliyor. Ee, bu ciddi bir adım an, benim Hı -hı. E, yani. O dönem için evet hakikaten çok ciddi bir adım. Çünkü Sultan Abdülhamit döneminde... ...işte bu Ermeni-Kürt çatışmalarında... ...Sultan Hamit biraz daha... E, ...Kürtlerden yana Hı -hı. tavır koyuyor. Hani bu belli de bir tavır. Hı -hı. Ve buna rağmen Fuat Paşa'nın Ermenilerden yana... cephe alması hakikaten Hı -hı. büyük bir adım. Sormak istediğim şey şu yani... Ee, ...neye güvendiğinle ilgili konuşabilecek kadar elimizde yeterince veri var mı? Yani bunu neye dayanarak yapabiliyor bu Esasında ne yazık ki yok ama Sultanımit'le olan ilişkisine çok güveniyor gibi. Çünkü <gülüyor> şeyde bile e, bu 1902'de Şam'a sürülmeden önce sorguna e, sorguya alındığında... ...sorgu sırasında şey diyor, Efendimiz diyor olanları unuttu mu diyor. <gülüyor> Ondan sonra beni başkalarına nasıl feda eder diyor ya yani bu 1900 1878'deki o yakınlıklarından bayağı şey e, bayağı güvenli gibi geliyor bana. Hı hı. Ondan dolayı bayağı güven duyuyor gibi. Yani bu Hamit hani hiçbir zaman benden vazgeçemez hı hı. gibi bir düşüncesi hı hı. var gibi. Eleştirilerini hangi yolla e, yayıyor aslında? Ya da yaymak gibi bir derdi var mı? Vallahi yaymak gibi bir dergi, derdi esasında biliyorsun Sultan Hamit döneminde üst düzey bürokrasideki kimseler ve askerler öyle açıkça yabancı hı hı. gazetelere şey veremiyorlar, hı hı. röportajlar veremiyorlar. Fakat Fuat Paşa veriyor. Hı hı. <gülüyor> Times gazetesinde Paşa'nın bir şeyi çıkıyor. Bir e, röportajı mi? çıkıyor ve alenen işte jurnalciler aleyhine ondan sonra bu idare tarzının çarpıklığı üzerine konuşmalar yapıyor. Ondan sonra da bir ihtar alıyor. Hı hı. Ve yani 1896 Arne Sultan Hamid'in en o istibdat döneminin en ateşli olduğu devir. E, peki bu Kürt tamamlarla Ermeni ahalinin çarpışması e, ya da... Yani Kürt hamalların sağlığı, Bu hangi tarihte oluyor? O da 1896 Eylül olması lazım. Evet, Eylül. Eylül. Eylül. Hı hı. Eylül. Hani Abdülhamit zamanında çıkan ilk e, Ermeni... Evet, e, ilk evet, çatışmalar. Ilk, o zaman o, o, o bundan önce mi yoksa... Yani Anadolu'da olan mesele? Yok, Anadolu'dan sonra bu. Hı hı. Anadolu zaten onun akabinde... Hani onun yansımaları, yankısı gibi bir şey. Peki bu çatışma... E, ...yani bütün Ermeni ahalilere saldırmıyorlar herhalde. bir Yani sebebi ne çatışmalı? Özellikle, özellikle Kasımpaşa bölgesinde olmuş. Zaten şeyde de dışarı... ...yurt dışındaki basında da hep Kasımpaşa katliamı olarak geçiyor. Bu Kürt hamanları ve Bahriyeli askerlerden bir kısmı galiba... ...evlere saldırıp işte bazı yağma olayları falan olmuş... ...ve Fuat Paşa işte bunun önüne geçmiş. Engelleyen Bunu o engellemiş. Hatta yine böyle ailenin içinde anlatılan bir hikaye var galiba tam emin değilim hani 1915 diyorlar Gerçi 1915'te İstanbul'un bir alakası yok ama işte bazı Ermeni aileleri Fenerbahçe'deki köşkünde sakladı falan diye hmm. hala anlatılan hmm. şeyler var hikayeler var öyle mi şeyin e, Fuat Paşa'nın ailesi evet, şey, Fuat Paşa'nın ailesinin içinde 1915'te işte Fenerbahçe'deki köşkünde işte yüz kadar Ermeni aileyi sakladı falan filan gibi anlatılar var ama dedim gibi 1915'le evet. İstanbul'un hmm. bir alakası yok hangi tarihtedir bilmiyorum evet hmm. hmm. Şimdi bir, bir müzik anımız daha var. Şimdi e, Paşa'nın hayatında da Abdülhamid'in çok önemli bir yer olduğunu konuş, konuşuyoruz deminden beri. <gülüyor> Abdülhamid e, bir marş yarışması açıyor. Ve Donizettin'in öğrencisi e, Necip Paşa da bu yarışmayı Hamidiye yazdığı Hamidiye marşıyla kazanıyor. Hamidiye marşı ilk sözlü marş. Bu marş e, 1909'a kadar bir milli marş olarak kullanılıyor. Şimdi onu dinleyeceğiz. Sami Bey marşını dinleyeceğiz. E, Ut'ta Sami Bey var, kanun da Arif Bey ve kemanda İhsan Bey seslendirenlerse Odeon Sesiyeti. Bunun kayıt tarihi ta çok ki, yani emin değil e, hazırlayanlar sonuçta 1908 ile 1912 arasında bir yere tarihleniyor. Ses Odeon. <gülüyor> ...94.9 Açıkladyo'da Fikri Takip Programı'ndasınız. Sarada Diyanlılar Toplumsal Tarihin 230. sayısında yer alan Müşür Deli Fuat Paşa yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi bu Kürt-Ermeni Çatışması'nı geçtik. Ee, jurnalci Fehim Paşa var. Evet. Bu Abdülhamid'in e, çok fena jurnalcisi Fehim Paşa. Evet. Onun da problemi var evet. ee, ve onunla olan problem e, gitgide bir çatışmaya dönüşüyor ve sonra şeye kadar e, intikal ediyor, Abdülhamid'e kadar intikal ediyor. Hı hı. Bu çatışmanın özü nedir? Neden kaynaklanıyor? Hı hı. Şimdi Fuat Paşa anlatılanlara göre bayağı keyfine düşkün bir kimse. İşte sürekli ve çevresi de çok kalabalık. Sürekli evinde işte ziyafetler düzenliyor, işte... ...gece deniz şey yapılıyor, e, aydınlatılıyor... ...ondan sonra sürekli işte bu klasik mehtap safaları bilmem bir şeyler falan filan... ...ve bu tabii İstanbul'da birçok kimsenin şeyini çekiyor, dikkatini çekiyor... ...çünkü insanlar birbirine selam vermekten çekiniyor, jünallenme korkusuyla... ...ama Fuat Paşa'nın hiç böyle korkuları yok... ...ondan sonra ve Fehim Paşa onu kendisine bir hedef olarak seçiyor... ...ondan sonra çünkü açıkçası Fuat Paşa sürekli malzeme veriyor eline. İşte şununla görüştü, bununla görüştü, şurada şöyle bir ziyafet verdirdi bilmem ne yaptı falan filan diye. Ve Paşa'nın evinin etrafı resmen Fehim Paşa'nın adamlarıyla çevriliyor. Artık hatta o derece ki yani Fuat Paşa'nın evine e, girip çıkan insanlar sorguya çekiliyor. İşte ne hmm. yaptınız, ne konuştunuz falan filan diye jurnaller yazılıyor. Yani çatışmanın özü şahsi çek, çekişme. Evet. Hı hı. Ondan sonra hatta Fuat Paşa'yı da takip ediyorlar hatta bir keresinde Fuat Paşa takip edildiğinin farkına varmış ve şeyde Galata Köprüsü'ne kendisini takip eden adamı dövdürmüş <gülüyor> sokak ortasında hatta bir gün Fehim Paşa'yı da açıkça ağır bir şekilde uyarıyor fakat Fehim Paşa yine işte adamlarına işte takipata devam ettirtiyorlar. En sonunda Fuat Paşa kendi adamlarına emir veriyor. Eğer diyor hani Fehim Paşa'yı veya işte onun adamlarından bir tanesini konağın etrafında görürseniz içeri çekip dövün diyor. <gülüyor> Ondan sonra hatta bir keresinde e, sadaret ket, e, seryaveri Cemil Paşa Fuat Paşa'nın konağın etrafından geçerken onu Fehim Paşa zannediyorlar. Fuat Paşa'nın adamları hakikaten Cemil Paşa'yı yakalayıp konağa çekiyorlar ve dövüyorlar. ...sonradan ortaya çıkıyor onun Fehim Paşa olmadı ...bu sefer Fuat Paşa diyor ki işte... ...bir yanlışlık olmuştum ama diyor esasında... ...onun da hakkı değildi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... ...nihayetinde... Bütün bunlar olurken şeyin resmi görevi ne... E, ...Fuat Paşa'nın? Mabey <gülüyor> Müşiri. Öbürü de Serafiye değil mi? Öbürü de <gülüyor> Serafiye. <gülüyor> Ondan sonra... ...nihayetinde işte bu 1902'de... E, ...bir çatışma çıkıyor... ...Fuat Paşa... ...her sene kışın şeye taşınırmış... ...Laleli tarafına... ...orada hı hı. bir konağı ve o konağı da şeyden kiralarmış... ...damat Mahmut Celalettin Paşa'dan... Hı hı. ...yine işte 1902 senesinde... Şu Prens Sabahattin'in babası. babası olan... Ee, yine işte 1902'de o konak kiralanıyor Fuat Paşa ve ailesi oraya taşınıyorlar ee, ve bir gün yine Fehim Paşa'nın adamları konağın etrafına gezerken bu sefer Fuat Paşa'nın adamlarına denk geliyorlar ve bunların arasında bir şey çıkıyor bir çatışma çıkıyor. Hatta çatışma bayağı büyüyor artık yani silahlı çatışma haline dönüşüyor ve işte diyorlar Şehzadebaşı'nın camine kadar yayıldı falan ve iki kişi hayatını kaybediyor bu çatışmada. Fuat Paşa da sarayda da resmi görevleri var. İşte mesela padişan saçağını tutmak görevi onda işte cuma selamlıklarına rutin olarak katılmak zorunda. Çünkü padişan arabasının yanında yürüyor falan. Bir cuma günü olmuş bu çatışma. O cumada Fuat Paşa hasta ve Yıldız Sarayı'na gidememiş. Bunu da işte bir şeyle bildirmiş, bir dilekçeyle bildirmiş cuma selamlığına katılamayacağını. O cuma bir de çatışma çıkınca bu sefer Fehim Paşa bayağı... Belagatli bir jurnal yazıyor işte şeye katılmadı cuma selamlığına katılmadı işte emrinde silahlı asker besliyor işte aynı zamanda Mahmut Celalettin Paşa'nın konağında kalıyor Paşa zaten şeye kaçmış e, yurt dışına kaçmış orada işte jön Türkleri toplamış falan işte bunların hepsi sizin aleyhinize çalışıyorlar işte böyle bir şeyle e, ne derler e, işte sizi tahtınızdan indirecekler diye. Bunun üzerine Fuat Paşa işte Yıldız Sarayı'na davet ediliyor Arap İzzet Paşa'nın dairesine alınıyor ve orada sorguya çekiliyor. Fuat Paşa tabii işte bütün suçlamaları reddediyor. Hatta işte orada söylüyor bu lafı. İşte Efendimiz diyor olanları unuttu mu? Beni bir takım ite köpeğe nasıl feda eder falan diye. Yani şeyde, tahkikat raporlarında açıkça yazıyor. Ondan sonra ve Fuat Paşa'nın sürgün edilmesi kararı veriliyor. Hatta işte Tahsin Paşa kendi hatıralarında diyor. Tahsin Paşa'yı çağırmış Sultan Abdülhamid. Fuat Paşa'yı nerede oturtmak gerekir demiş. Tahsin Paşa da Çit Köşkü'nde demiş. Yani Yıldız Sarayı'nın içinde. Hatta... Tahsin Paşa çok büyük bir gaf yaptım diye yazıyor bunu. Yani belki diyor Sultan Hamid'in bu vehmine dokunsaydı hani Fuat Paşa ile beraber ben de gidebilirdim <gülüyor> diyor. herkesin derdi başka bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ve işte nitekim daha sonra Şam'a sürülmesine karar veriliyor. Ve İzzettin Vapuru'yla Mithat Paşa'nın da sürgüne gönderildiği <gülüyor> vapurla e, Müşri Fuat Paşa da sürgüne gönderiliyor 1902'de. E, Şam'daki işte bir şey gibi bir garnizon gibi bir konağa kapatılıyor. Galiba ve daha sonra da işte o hatta konağın etrafı işte tahta perdelerle falan filan çevrilmiş 1908'e kadar yani altı sene boyunca hiç kimseyi görmesine kimseyle görüşmesine kesinlikle izin yok ve altı hmm. sene boyunca o konağın içinde yaşıyor o tahta perdeler yani yazımızdan anladığım şöyle bir şey de var sanki halkla bir ilişkisi var orada onu engellemek üzere de yapılış <gülüyor> bir şey. İlk geldiğinde evet yani o işte burada yayınladığımız fotoğraf çok ilginç. İlk geldiğinde yani çünkü herkesin hala Fuat Paşa'ya karşı Hı -hı. çok büyük bir saygısı var. Tam dersine bu şey olayıyla beraber sürgün olayıyla beraber artıyor bu sağ, bu saygı bir kat daha artıyor çünkü Fehim Paşa'ya karşı zaten Hı -hı. E, halkın çok büyük bir nefreti var. Yani Fuat Paşa işte cephelerde hizmet etmiş çok büyük e, başarılar kazanmış bir komutan ve Hı -hı. Fehim Paşa gibi işte halkın nefretini kazanmış Hı -hı. bir adam yüzünden Hı -hı. sürgüne gönderilince işte bu saygı ve sevgi bir kat daha artıyor Paşa'ya karşı. Bu Fuat Paşa'ya karşı olan şey, saygı itibar da esas olarak askeri başarılarından, As, tabii, askeri başarılarından dolayı. yani Dediğim gibi hani o dönemde milli kahraman olarak kabul Hı -hı. edilen Hı -hı. bir adam. Yani Elana Kahramanı diye Hı -hı. geçiyor. Hı -hı. ...1902'de değil mi şey... Evet. E, ...sürgün 1902'de evet. 6 sene kalıyor... Hı hı. ...1908'de... E, ...Şam'daki konağın duvarları yıkılıyor... ...Evet Yok. halk tarafından... E, e, ...şimdi sizin yazısından da anlaşılıyor... E, ...yaşasın hürriyet diye bağırıyorlar... Evet. ...duvarları yıkarken... E, ...Fuat Paşa'nın... ...buna ilginç bir tepkisi var... Hı hı. E, ...onu siz anlatın isterseniz... ...bir de bu... ...yani halkın duvarları yaşasın hürriyet diye yıkması... ...onu, onu hı hı. öyle karşılaması... Hı hı. Bunları da bir değerlendirir misiniz? Yani evet. bu çünkü Fuat Paşa anladığımız kadarıyla bir asker. Öyle evet. Namık Kemal gibi birisi değil. Hiç değil. Ee... Paşa gibi iş değil herhalde. <gülüyor> değil. Dediğiniz gibi esasında Fuat Paşa bir asker ve şey taraftarı da değil. Meşrutiyet taraftarı değil. ona kar Yani o meşrutiyet üzerine hiçbir söylemi bile yok. Hani hiç, hiçbir şey yok. Fakat buna rağmen e, Fuat Paşa 1908'de çok büyük bir şekilde sembolleştiriliyor. Çünkü işte dediğim gibi cephelerde falan hizmet etmiş çok büyük bir asker bir kumandan ama buna rağmen işte o da e, jurnalcilikten nasibini almış işte o ve o devirde de açıkça işte o devri eleştirdiği için de ayrıca bir paye veriliyor falan işte çok meşhur bir afis, e, afiş vardır bir şeyin hazırladı Rum ressamın hazırladı işte bir kadın hmm. hürriyeti temsil eder işte elleri şeydir e, prangalıdır o prangaları işte Enver Paşa ile Resneli Niyazi kırarlar. Ee, ...kadının yanında da işte bazı kimseler vardır... ...işte bir tanesi Namık Kemal'dir... ...değeri Mithat Paşa'dır... ...işte bir tanesi de Müşürdeli Fuat Paşa'dır... Haa... Tamam. <gülüyor> evet... Ee, e, vaktiyle toplumsal tarihte... ...yani o kaçtı herhalde... 150'li ellili sayılarda Tabii, basmıştık... Bayağı. ...bir güzel evet. afiş olarak vermiştik... ...hala duruyor... Evet <gülüyor> İşte orada hmm. Müşir Fuat Paşa hmm. da var ki meşrutiyetle hiç alakası olmamasına rağmen dediğim gibi o dönemde bayağı bir şey yapılıyor, sembolleştiriliyor. Hatta tam tersine Fuat Paşa'nın ittihatçılarla da yani Sultan Hamid'i ne kadar eleştiriyorsa Sultan Hamid'den daha fazla ittihatçıları da eleştiriyor. İttihatçılarla da çatışıyor hatta işte onlara karşı bir şey oluşturuyor, muhalefet oluşturuyor. Evet yani o bin sonrasında ki düzende öncesi kadar kolay o rütbelere ulaşabilecek... Kariyeri yok sanki o tarz bir adam değil sanki tabii. yani bir e, daha böyle önde gelen bir sultanla daha kolay e, çalışacak bir tipe benziyor ama geri düzene de uyum sağlıyor esasında evet. değil mi? Evet. Ama bu galiba şey e, yani Abdülhamit'i eleştirdiğinden bahsettik ya az evvel o zaman o eleştirilerinde bu şekilde bir yani tabii yani meşrutiyetçim dememiştir ama Hı -hı. meşrutiyeti kastettiğini gösteren herhangi bir ifade de yok o zaman. Hiç yok. Hiç yok. hiç yok yani hiç meşrutiyet taraftarı bir kimse değil. <gülüyor> Şeyde e, Şam'daki... Yani onun karşı olduğu tek şey jurnalcilik. Öyle mi? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şam'daki e, duvarın yıkılmasına dönersek orada e, göstericileri <gülüyor> Hı -hı. nasıl karşılıyor? Bir evet. kanun vurgusu var değil evet. mi? E, nasıldı tam i̇şte, ifade? Göstericiler yaşasın hürriyet diye duvarları yıkarken Fuat Paşa konaktan çıkarken halka dönüp işte hürriyet iyidir ama pardon yaşasın meşrutiyet diye bağırıyorlar. ...Fuat Paşa halka dönüp meşrutiyeti iyidir ama siz her zaman yaşasın kanun diye bağırın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi özetliyorum. Şimdi meşrutiyetten bahsetmişken... ...yani müzikle devam etti ediyorum onu yüzden böyle girdim. Kanunu esasinin 1876'da ilanından sonra... ...Rafi Ektar Bey... Türk Müzik İsa adlı eserinde belirttiği gibi çok rağbet edilen bir marş dinleyeceğiz şimdi, Vatan Marşı. Rauf Yekta'ya göre onun ifadesiyle aslında kanuni esası kaldırıldıktan sonra 1908, tekrar, 1908'de tekrar ilan edildiğinde meşrutiyet, 30 senelik bir sükutu takip eden neşeli günlerde İstanbul'un sokaklarında bu vatan şarkısı işitilmektedir diyor. Bu nihamet makamındaki şarkının usulü Yürük Semai ve bestecisi Rifat Bey, Ey Vatan ey Ümmi Müşfik Şaduhan'dan ol bugün. 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındasınız. Sara Dedin ağırlamaya devam ediyoruz. Müşir Deli Fuat Paşa makalesiyle. Şimdi bir e, şey dikkatimi çekti. Hem demin konuştuk ya hem e, işte Mithat Paşa ve Namık Kemal'in yanına yerleştiriliyor bir şekilde döndükten sonra. Bir yandan da fakat iade-i itibar söz konusu evet. Atromit tarafından. Evet. O döndükten sonraki hayatı nasıl geçiyor? Döndükten sonraki hayatı işte 1908'de dön e, ilk 1902'de sürgüne gönderildiğinde tabii Fuat Paşa'nın esasında ilk idam kararı alınıyor. Hı hı. Daha sonra idam kararı sürgüne e, çevriliyor, çevriliyor ve bütün nişan ve rütbeleri alınıyor 1902'de. Daha sonra 1908'de döndüğünde... Bu sefer işte çok büyük bir iade-i itibar yapılıyor. İstanbul'da çok büyük bir karşılama töreniyle karşılanıyor. İşte resmi. Resmi bir törenle karşılanıyor. Bu servetinin kaynağı olan zenginliğin de o madenlerin de bir kısmına el konulmuş vaziyette. Evet. değil mi evet. Onlar da geri veriliyor. Tabii yani. tabii ilk sürüldüğünde ondan sonra bütün o maden imtiyazları falan da elinden alınıyor. Ama bu sefer 1908'de daha büyük bir şekilde geri veriliyor. Hatta işte Paşa'nın üçüncü hanımı Fatma İnşira hanıma da işte Van'daki bazı maden imtiyazları veriliyor. ...işte bütün nişanları iade ediliyor... ...işte altın kılıcının iade edilmesi... ...emrediliyor falan hatta Sultan Abdülhamid'in... ...bir iradesi var eğer hani bir şey oldu da... ...kılıç kaybolduysa bizzat hani ben kendi... ...elimle paşaya bir kılıç hediye etmek istiyorum... ...diye... Ve e, bu 1902'deki çatışma 1908'de tekrar gündeme geliyor. Bu yeniden araştırılıyor ve esasında işte bu çatışmaya giren kimselerin Fuat Paşa'nın adamlarının e, sivil memurlar olduğu anlaşılıyor. Ve işte o zaman bunların 1902'deki hastane masraflarının karşılanması <gülüyor> ondan sonra falan gibi çok büyük şeyler yapılıyor. <gülüyor> İade bir itibar yapılıyor. Ve işte e, daha sonra zaten 1909'da Sultan Reşat döneminde Müşri Fuat Paşa aya nazası yani senatör tayin ediliyor. Senato yer alıyor. Mecliste yer alıyor. Peki 1908'den sonra yani e, meşruiyet ortamında o zamanki siyasi fikirleri nasıl gelişiyor? Nasıl bir tutum alıyor? Yani itaatçilerle arası nasıl? E, Prense Bahattin'le yakınlığı nasıl? Hı. Prens Sabahattin'i bilemiyorum ama... ...ittiyatçılarla arası her zaman kötü... ...yani ittiyatçıları sürekli eleştiriyor... On, ...onların anladığım kadarıyla pek askerliklerini de beğenmiyor... <gülüyor> ...hatta onlara karşı bir şey oluşturuyor... ...bir cephe, bir muhalefet oluşturuyor... Hı. E, peki siyasi siyasi tutumu nasıl? E, siyasi tutumu işte... ...bir dönem şeyin başkanlığını üstleniyor... ...hürriyet ve itilaf fırkasının Hı. başkanlığını üstleniyor... Hayır. ...işte ittiyatçılara karşı bir Unutlamaya şey... Evet. ...bir muhalefet... ...meydana getiriyor... Ee, peki biraz daha ilerlersek e, askeri olarak görev almaya devam ediyor değil mi? Evet. Oldukça ileri yaşına rağmen. Evet değil Olduk... mi? 70'li yaşlarında mı? Tabii. 70'li yaşlarında esasında herhangi bir göreve getirilmiyor ama sürekli bir göreve getirilme, yani, Hı -hı. kendisi talepte bulunuyor. Bir göreve getirilmek isteniyor. İşte 1912'de bu Balkan Savaşları sırasında Türk ordusu Bulgarlara karşı çok büyük bir mağlubiyet yaşayıp geri çekilince Çatalca'da e, yeni bir savunma hattının tesis edilmesi gerekiyor. Ne karar hmm. veriliyor İşte bu yeni hattı tesis edecek olan da işte Şehzade Yusuf İzzettin Efendi başkanlığında hmm. ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın başkanlığında bir askeri heyet gönderilecek Çatalca'ya. Fakat Gazi Ahmet Muhtar Paşa hastalığını öne sürüp gidemeyeceğini bildiriyor. Bunun üstüne Fuat Paşa yine kendisi talepte bulunuyor. Hani Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yerine kendisi hmm. gitmek istiyor. ve bu Kabul ediliyor. Bunun üzerine Kasım 1912'de Yusuf İzzettin Efendi ile beraber işte şeye gidiyor Çatalca'ya gidiyor. Ve işte o sırada e, bayağı kötü bir haber oluyor. Şeyde Aralık 1912'de oğlu Said Fuat Bey o Çatalca'ya vardığında şehit düşüyor. Ve o da yine aynı cephede. Aynı cephede. Aynı cephede çok kısa bir süre sonra Ocak 1913'te de bu sefer diğer oğlu Reşit Fuat Bey yine şehit düşüyor. Fakat ona rağmen Fuat Paşa bu cephedeki çalışmalarına devam ediyor ve işte o Sazlıdere müdafaa hattını hı -hı, tesis ediyor. Hı -hı. Bir, kaç doğumluydu? Fuat Paşa mı? Otuz bin e, yani altmış Epey 75, dedi mi? mi? Epey dedi mi? Epey Sonra bir diğer oğlunu da Çanakkale Savaşı'nda evet. mı kaybettik? Diğer de oğlunu kaybetti diye okudum. Ee, Yok üç. Üç oğlunu. Çünkü hı -hı. şey soy ağacına bakıp çıkarttık. Birinci Dünya Savaşı'nda da Halil Fuat Bey. 1915 senesinde Çanakkale cephesinde şehit düşüyor. Hı hı. Bir de o sizin yazınızdan yani bu sadece cephede kalmadığını görüyorum. Aynı Hı -hı. zamanda Berlin ve Viyana'ya da gidiyor. Evet, 1915 senesinde de bu sefer 3üncü Üçüncüoğlu'nu kaybettikten sonra da işte fevkalade sefir olarak Berlin ve Viyana'ya gönderiliyor işte bazı. Uzun süre kalıyor mu orada Yok, yoksa kısa süreli görevler? Yok, uzun süre, kısa süre kalmıyor. kalmıyor. Kısa süreli bu askeri mevzuları şey mütalaa etmek için ha, gönderiliyor. ve e Ondan sonra da e, Milli Mücadele Dönemi başlıyor. Evet, sonra <gülüyor> Milli Mücadele Dönemi başlıyor. Milli Mücadele Dönemi'nde esas... ...Milli Mücadele'den yana tavır alıyor. Hı hı. Ve işte bu Sivas Kongresi'nde alınan kararlar... ...Milli Mücadele şeyin aldığı kararlar... ...Fuat Paşa'nın aracılığıyla Sultan Vahdettin'e bildiriliyor. Hatta Fuat Paşa işte Milli Mücadele'den yana tavır takınıp... ...Damat Ferit Paşa kabinesinin düşürülmesinde de aktif bir hı hı. rol oynadığı söyleniyor... ...Sultan Vahdettin'e karşı. Yalnız yani yaşının ilerlemesinin bir yana hala değişen siyasi durumlara göre... <gülüyor> ...pozisyonunu belirleyebilecek Belirliyor, biri. Evet. <gülüyor> ama demek ki o... <gülüyor> ...yani Abdülhamit'le herhalde... ...uzun zaman çalışması o saltanat makamıyla ...nasıl ilişki kurulacağını biliyor. yani Tabii. Aracılık ed ediyor olması da belki onu gösteriyor. Hmm. Peki ölümü kaçtaydı? Ee, ölümü 17 Nisan 1931. Ee, yani 96 yaşında vefat ediyor. Allah uzun ömürler vermiş. bayağı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama, bab ama babası da 108 yaşında... ...vefat ediyor. Bu biraz genetik herhalde. <gülüyor> Şeyde mi? Fenerbahçe'deki köşkte mi? Yok yoksa... İstinyede. İstinyede'deki köşkte. köşkte vefat edip daha doğrusu Yalı'da vefat edip şeye Eyüp'e defnediliyor. Ha Eyüp'te de me şey, mezarlı şu anda. Evet Eyüp'te. Bir de yani yazıntısının sonunda bir e, aile üyelerinden. Evet. Birisiyle mi birkaç birkaççıyla beraber? Yok hani... sadece bir tanesi e, Fuat Paşa'nın kızı Mediha Hanım'ın kızı Ali Metoy demiş ya yani kızının kızıyla, kızının kızıyla. Yani yapılmış hayır, bir röportaj yapıldı. var. Orada e, aslında çok şey e, iyi iyi yani yazının sonunda çok iyi, iyi olmuş bence ona yer vermeniz <gülüyor> çünkü aynı zamanda e, Fuat Başkan da bir daha çok yaşlılığından bahsediyor. Evet. <gülüyor> birebir görmüş çünkü. Birebir görmüş. Eee şeyinin o O röportajdan şey anlıyorsunuz askerliğin hayatına nasıl bir e, damga ağır bir damga vurduğunu ve o, o askeri ruhun <gülüyor> sonuna kadar devam ettiğini galiba kör oluyor bir evet, aşamadan sonra. Evet son zamanlarında sonra. görme yeteneğini tamamıyla kaybetmiş. Ama... E, Ama zihni bir şekilde yerinde anladık. Yani tamamen değil galiba ama hı hı. E, en azından o ruhu hatırlatacak kadar yerinde galiba. Zihni ilk zamanlarda yerindeymiş ama son zamanlarında hani artık tamamıyla işte bir şey gelmiş. Sürekli bir ölüm korkusuyla yaşıyormuş. Hı hı. Hatta işte torunu işte birkaç hikaye anlatıyor. Ha, evet. Mesela bir, tane, bir gün bir şey istiyor kahve istiyor kahvesini getiriyorlar. Fakat kahvenin şekeri çok iyi erimemiş. ...kahveyi içerken şeker ağzına geliyor... ...ve fincanı fırlatıyor işte... ...kahveme zehir koydular diye... ...ondan sonra zaten intihar etmeye kalkmış... ...bileklerini kesmeye kalkmış... ...ve işte torunu anlatıyor... Hani ...üç tane dayım vardı diyor... ...üçü de subaydı diyor... ...Fuat Paşa'yı zor tutmuşlardı diyor... ...çünkü 90 küsür yaşlarında bile... çok ...hakikaten çok... ...kuvvetli bir adammış. Doğru şeyi söylemeyi unuttum. Ee, sadece asker olmasını değil... ...o Serhafiye ile olan ilişkisinin de çok ağır... ...bir damgası <gülüyor> tabii, var. Yani çünkü başka türlü açıklanamaz herhalde. Hatta işte Cumhuriyet döneminde o zamanın bakanlarından... ...bir tanesi İstinye'ye taşınıyor. Hı hı. Fuat Paşa bunu duymuş. Bu sefer işte yine... E, ...şeylere girmiş ki... Yani o ...beni araştırıp öldürmek için buraya geldi... ...falan diye. Böyle sürekli bir hı hı. şey var. Bir ölüm korkusu, bir suikast uğrama korkusu var. Hı hı. O ileri yaşına rağmen... E, ...fiziki e, kuvvetini devam ettirdiğine dair bir hikaye de bir ...herhalde biraz şeyde aklı da gidip geliyor... Evet. ...bir halıyı parçalayıp atıyor falan değil evet. mi... ...aşağıdakiler Hı -hı. şey diyor... ...Fuat Paşa... ...halıyı parçalayıp aşağı atıyor falan... ...gökten diyor. halı yağıyor diyorlar... Diyor. <gülüyor> ...ama bunu da o bir gene... ...beni zehirleyecekler korkusuyla yaptığı bir şey Yok, miydi... ...yok bu beni zehirleyecek değil... ...bir gün artık nasıl olduysa... ...öyle bir vehim gelmiş... ...işte Fatma İnşirah Hanım var... ...üçüncü hanımı... ...işte İnşirah beni bıraktı... ...İmamettin Bey'e kaçtı falan diye... ...İmamettin Bey de dünürleriymiş... Ondan sonra kadıncağız geliyormuş işte görünüyormuş hani ben bir yere gitmedim buradayım falan filan diye ona rağmen şey olmuyormuş bir türlü işte şey olmamış ve yukarı çıkmış köşkün üst, üst katına çıkmış orada lokum dolabı vardı diyor ama yani iki kişinin taşıyabileceği zor ağır bir dolaptı diyor onu... Kapının önüne çekmiş kapıyı kilitlemiş ve yerdeki halıyı yırtıp eliyle nasıl yaptığı 90 <gülüyor> küsur yaşlarında şeyi atmış e, denize atmış. Aşağıda işte avlanan balıkçılar varmış onların üstlerine düşmüş <gülüyor> halı. Bu e, sizin konuştuğunuz son eşinden olan. E, evet Fatma İnşire Hanım'dan. E, o son eşiyle kendisi arasında yaş farkı ne kadar? E, Fatma İnşire Hanım bir 56'lı. Fuat Paşa 35'li. Ferali. Hmm. Yani 21 yaş. O diğer hanımlar o sırada hayatta mı? Yok. Onlar da daha önce vefat etmiş. Daha önce iki hanımı var. İlk Mısır'da evlendiği bir hanımı var. Ondan iki çocuğu olmuş. Daha sonra İstanbul'a ilk geldiğinde işte 1872'de ikinci bir evlilik yapmış ve daha sonra da Fatma İnci Hanım'la evlenmiş. Toplamda da 18 çocuğu var. Sizinle bu arada e, konuşurken eee Şeyden bahsettiniz ya müşredeli Fuat Paşa hakkında aslında şöyle baktığınız zaman hem uzun yaşamasından dolayı hem yaşadığı dönemden dolayı evet. hem de nasıl yaşadığından dolayı e, gayet dikkatte değer bir e, şahıs. <Gülüyor> Fakat bir değerli toplu bir biyografisinin olmadığından bahsettiniz. Yok evet ne yazık ki. Yani... E, Hemen hemen hiçbir şey yok gibi mi yoksa e, bu ilk defa siz mi bunu topladınız böyle bir araya getirdiniz? Ya esasında ilk derli toplu biyografi bu oldu da ama hemen hemen hiçbir şey yok gibi değil. Esasında Osmanlı arşivlerinde tabii ki hakkında çok belge var, döküman var ama. Yok toplanmış halde biliyorum. Hiç çalışılmamış hı. evet hiç toplamış. Yani ikinci kaynaklarda hep bölük pörçük bahsediliyor kendisinden. Çok parça parça anekdotlar hı hı. var. Onun dışında derli toplu bir biyografisi yok. Siz bir de e, yani hangi kaynaklardan yararlanarak bu makaleyi yazdığınızdan da bahsedersek. Hı hı. ...işte ikincil kaynaklarda daha çok... ...yani çeşitli şeyler var... E, ...tarih işte araştırma, hı hı. inceleme kitapları var... ...hatıratlar var... ...ve şey var... E, ...işte Osmanlı arşivlerinden birkaç belge var... ...hatıratlarda çok yer alıyor mu? Bunu çünkü kendim bir başka paşa üzerine çalıştığım için... ...Bilger Kolay'ın evde konuşmuştuk bunu... ...çok... E, Yani iki cümle iki cümle olur onları toplarsınız ya böyle evet. mi yoksa Aynen böyle bir şey mi? Yok iki cümle yani hep böyle şey e, olaylar üzerinden geçiyor hatıratlardan. işte mesela Tahsin Paşa su, Tahsin Paşa'nın hatıralarında hı. sürgününden bahsediyor. Hı hı. İşte Atıf Hüseyin Bey'in hatıralarında işte 1878'deki olaylardan biraz bahsediyor. Hı hı. E, i̇şte mesela bir şey vardır e, saray hatıraları o kimin de hatırlayamıyorum ha. şimdi orada mesela bir törenden bahsediyor. Sar Tahsin Paşa ee, değil mi? Şuradan yapmıştım. Yok Tahsin Paşa değil. Hmm. Şimdi bulamadım ama. O e, törenleri anlattığı Heh, kısımda. Evet. E, İsmail Müştak Mayakon, <gülüyor> pardon. İsmail Müştak Mayakon'un hatıralarında mesela işte bir e, şey bayramlaşma töreni, <gülüyor> töreninden bir sahne anlatıyor. Yani böyle parça parça olaylar üzerinden gidiyor. Ve de o zaman günlük gibi bir şey size bildiğiniz kadarıyla yok. Yok. Yok yani ailenin elinde öyle bir şey ha, yok. Yok öyle Hı -hı. bir şey yok. Yazışmaları vardır belki. Yazışmaları hani. Öyle bir kişisel arşiv duruyor mu hala? Kişisel arşiv bir şey var. E, fotoğraflarından oluşan bayağı bir şey var. Ha. Bir arşiv var ama ya. döküman olarak fazla bir şey yok. Öyle mi? Hı -hı. O, pardon kişisel arşiv nerede? torunlarında Ha öyle şeyde değil. E, yok. Bir yerde değil. Yok Anladım. değil. E, ...sona yaklaşıyoruz. E, çok yaşlılığına denk geliyor ama... ...Cumhuriyet döneminde herhangi bir resmi görevi var mı? Cumhuriyet döneminde yok. Hiçbir görevi yok. Bir görüşü... Evet. Ne, ne rastladınız mı? Cumhuriyetle ilgili? Yok ne yazık ki... ...ona <gülüyor> da rastlayamadım. O esasında çok ilginç <gülüyor> <Evet>. olurdu ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer nerede po pozisyon almıştı? <gülüyor> son bir şey kaldı. E, Mısır bağlantısından dolayı... ...bir Arapça bilgisi var mı? Muhakkak vardır çünkü... ...yani albaylığına kadar hep Mısır'da. Bir de eğitimini hmm. de orada Tabii. alıyor galiba Tabii, değil mi? Tabii eğitimini de orada. Abba, Abbasiye mek Askeri Mektebi'nden mevzu. Acaba Fransızca bilgisi de oradaki eğitiminden dolayı olabilir mi? Büyük ihtimal öyledir. Çünkü hani sonradan öğrenmiş olsa o kadar kuvvetli bir evet. Fransızcası olacağını zannetmem. Ee, yavaş yavaş bu programın da sonuna geldik. Ee, Sara Ladyan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Teknik Masa'da Feryal Kabil vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Belki üçüncü kez bir daha bir araya gelirse. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fikri Takip Yazarlarıyla toplumsal tarihte geçen ay Hazırlayan ve sunanlar Peri Efe ve Ahmet Akşit